Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba Greenpeace Aklınız, koronavirüs salgınında yoğun plastik kullanımının teşvik edilmesinin hem sağlığımıza hem de gezegenimize daha büyük zarar vereceği konusunda uyarıyor. Koronavirüs salgını ile birlikte plastik sektörü hijyenik olduğu gerekçesiyle plastik kullanımını teşvik ediyor. Sektör alternatif olan plastik, poşet, tabak, bardak, çatal, bıçak gibi gereksiz tek kullanımlık plastiklerin kullanımının arttırılmasını talep ediyor. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar virüsün plastik yüzeyinde 2 ila 9 gün arasında kaldığını ortaya koyuyor. Greenpeace Akdeniz Plastik Proje Sorumlusu Nihan Temiz Ataş biz koronavirüsten plastiğin değil hijyen kurallarına uymanın koruyacağını belirterek şöyle söyledi. Koronavirüs salgını devam ederken plastik sektörünün ortaya attığı ve bilimsel dayanağı olmayan toksik bilgiler de yayılmaya devam ediyor. Biliyoruz ki hijyen bu dönemde hayati önem arz ediyor. Ancak kamuoyunda tek kullanımlık plastik ürünlerin bizi koronavirüsten koruduğuna dair bir algı yaratıldı. Bilimsel doğru şu ki virüs farklı yüzeylerde farklı sürelerde varlığını koruyabiliyor. Bir malzemenin tek kullanımlık plastikten yapılması kullanım sırasında viral enfeksiyonların bulaşma olasılığını azaltmaz. Aksine plastik virüsün en uzun tutma süresine sahip olduğu materyallerden biri. Bu süreçte kişisel hijyenimizin yanı sıra yarınlarımızı da düşünerek çevreyi korumalı ve kontamine plastik atık dağları oluşturmamalıyız. Bu noktada hem karar alıcı olarak devlet yetkililerine hem de endüstriye büyük görev düşüyor. Güzel günler gelecek. Bu günlerde başka bir çevresel felakete bugünden zemin hazırlamayalım diye konuştu Greenpeace sözcüsü. Türkiye'nin 2018 yılı sera gazı emisyon istatistikleri yayınlandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan hesaplara göre Türkiye'nin 2018 yılı sera gazı emisyonları bir yıl önceye göre %0,5 oranında gerileyerek 520,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak gerçekleşti. Bununla birlikte bu rakam 1990 yılı değerinin %137,5 oranında üstünde. 1990 yılında 4 ton karbondioksit eşdeğeri olan kişi başı sera gazı emisyon rakamı ise 2018 yılında 6,4 ton karbondioksit eşdeğeri seviyesine yükseldi. Toplam sera gazı emisyonlarının en büyük payı %71,6 ile enerji. Enerji sektörünün karbondioksit emisyonlarındaki payı %85,8. Azot oksit emisyonlarındaki payı %9,5. Metan emisyonlarındaki payı ise %16,6. Açıklamada Dünya Kaynakları Enstitüsü yani World Resources Institute tarafından 2016 yılı için yapılan hesaplara göre 46.141 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak gerçekleşen küresel sera gazı emisyonlarının %62,6'sından 10 ülke sorumlu. Türkiye'nin %1 oranındaki payı ile dünya ülkeleri arasında 17. sırada. Özel bir şirket Türkiye'de ilk defa %100 yerli hidroelektrik santral jeneratör modernizasyonu gerçekleştirdi. Keban barajı için üretilen %100 yerli ve milli jeneratör 160 megawatt gücüne sahip 4 ayda üretilen santral 22 Mart 2020 günü de elektrik üretimine başladı Keban'da. İklim haberden Çisil Sevinç'in çevresine göre Suriyeli bir bitki viroloğu Doktor Safa Kumar, artık Lübnan'daki laboratuvarında bakla, mercimek ve nohutları etkileyen iklimin neden olduğu virüs salgınları üzerinde çalışıyor. Yani virüsler sadece bizleri değil gördüğünüz gibi bakliyatı da vurabiliyor. Yoksulların kırmızı eti olarak bilinen bu bakliyatlar dünyanın birçok bölgesinde hayati öneme sahip. Kumari bu yüzden bir çözüm getirilmesinin ne kadar acil olduğunun altını çiziyor. Umutsuz çiftçiler sayıları giderek artan enfekte ekinlerin sarı ve siyaha döndüğünü gözlemliyordu. Kumari bunun nedeni iklim değişikliği yüzünden belirli sıcaklıklarda yaprak biti oluşuyor ve salgın hastalıkların yayılmasına neden oluyor bu yaprak bitleri dedi. 10 yıl boyunca bir çözüm bulmak için çabalayan Kumari sonunda bakla çürüten sarı virüse karşı Doğal olarak dirençli bir tohum keşfetti. Kumari, çiftçilerin çoğu maske gibi güvenlik malzemesi olmadan bu ilaçları doğrudan püskürtüyor. Bazıları kuruyor, bazıları hastalanıyor ya da üretkenlik sorunları oluyor. Bu yüzden tohumları daha verimli olan başka bir çeşitle çaprazladık ve hem dirençli hem de üretken bir sonuç elde ettik. Piyasaya sunacağımız keşfimiz çevre dostu olacak ve çiftçiler böcek ilaçlarına ihtiyaç duymadan daha ucuz yoldan verim sağlayacaklar diyor. Viroloğun yeni planı keşfettiği tohumları ücretsiz olarak çiftçilere dağıtmak. Kumari, ürünümüzü satın alıp çiftçilere satmak istediler. Ancak biz reddettik. Ürünümüz bedava. İnsanlara çözümler üretmek bizim görevimiz diye konuştu. Bir etkinlik haberiyle veda edelim programa Sürdürülebilir Adımlar Derneği Nisan ayından itibaren her perşembe saat 20'de YouTube kanalından canlı yayın yapacak. Programda sürdürülebilirlik gündemi başlıyor altında her hafta ekonomiden, iklim krizine, insan kaynaklarından, biyolojik çeşitliliğe, eğitimden, ev ekonomisine pek çok farklı konu anlatılacak. Programın ilk konu ise Dünya Gazetesi yazarı Didem Eryar ünlü. Covid-19 salgınının sürdürülebilirlikle olan ilişkisini ülkelerin, şehirlerin ve iş dünyasının bundan sonraki öncelikleri bireysel olarak hayatlarımızdaki değişim konuşulacak Canlı yayın 2 Nisan Perşembe, yani bugün saat 20'de, yani sadece 2 saat sonra YouTube kanalında gerçekleşecek. İklim krizine karşı ve doğa için hareketli geçtiğimiz bir gelecek diyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi